أعوذ بالله السميع العلم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من المزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم. allah Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlemizi kalubelada verdiğimiz sözde duranlardan eylesin Amin. ayetlerine hadis-i şeriflere karşı imanımızda cümlemize sebatlar, ihsan eylesin. Amin. Rabbimiz Tebâreke ve Teâlâ ahir zamanda vuku bulacak fitnelerden dolayı kaymaktan caymaktan bizleri muhafaza eylesin. Amin. Cuma gecemizde cümlemizi mağfûrîn cümlesine ilhak ileyip buradan dağılmadan Rabbimiz kûmû mağfûrallekum af olarak kalkınız. gadbeddeltü seyyâdüküm hasenâd. Günahlarınızı Silmekle kalmadım. Hepsini sevaplara çevirdim. Buyurulan kullarına dahil eylesin. Amin. Amin. Amin. amin. Geçen dersimizin sonuna ekleneceğiz. Deccal'ın Medine'yi Münevvere'ye gelişi ve giremeyişi, Hazır Aleyhisselam'ın ona çıkışı ve onu öldürmesi, sonra diriltmesi,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 kusüldü, tüm temizlikti bunlar suyla sağlanıyor, onun için biz yağmur duası unutmayalım inşallah peşinden istiğfarlarımızı yapalım bir yağmur duası yapalım allah Teala fazl-u kerim cuma gecesi hürmetine kabule karindeler efendi hazretlerimizin hürmetine inşallah her hafta dua yapardı, pazar yapar, pazartesi yağar e neden? o Allah'ı dinliyor, Mevla da onu dinliyor Resulullah sellem bir işaret etti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 görülür inşallah Rahman. şimdi teccal ne yapıyor medineye giremeyince o zaman da İslam'ın merkezi neresi teccalın döneminde İslam'ın merkezi neresi mescid-i aksa mescid-i aksa yahudilerin elinden kurtulacak inşallah yakın zamanda kurtulacak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 Farkına varacak fetirune k yaağılikhi Müslümanlar yaylarını oklarını yaylarını hazırlıyorlar artık savaş başacak diye hadişşevri' evlerde farkında mısınız ok geçiyor yay geçiyor kılıç geçiyor değil mi fevam ev gelem şimdi Müslümanlar o kadar aciz ve zayıf açlıktan kırılmış durumdalar ki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 He, onlar nasıl yaşıyor? Bunun gibi. Bunlarda yadırganacak bir şey yok. Hatta izâ tali kuşatma artık uzayınca, deccal kuşatması altına kalan Müslümanlar darlanınca, kâle rücülün ilâme teâzel cehtü vel hisar uhurucu ilâ hazel adû hattâ yahkümallâhu beynene immeşşehâde ve immeşfeth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 Derken o Müslümanlar, Kudüs civarındaki Müslümanlar artık e, birbirleriyle sözleşirler, antlaşırlar, biat yaparlar ki Allah da bilir ki Celle Celaluhu doğru dürüst sadakatle e, içlerinden gelen bir söz ile artık deccala çıkış kararı almışlardır.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 Bütün sağlam kaynaklarda, ehli sünnetin bütün kaynaklarında İsa Aleyhisselam'ın ineceği efendim sabittir. Ehli sünnet inancıdır. İnkar edenler Allah muhafaza etsin, çok büyük bir tehlike içerisindediler. İmam Halusi cahir ulemadan naklediyorlar. Ümmetin alimleri İsa Aleyhisselam'ın ahir zamanda ineceğini inkar edenlerin kafir olacaklarını söylemişlerdir.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 Kütübü Sitte'de var işte Ebu Davud'da var İbni Mace'de var şurada var burada var Dediğin zaman Buhari Müslim'de de var ama Mehdi olarak isim olarak yok Ama İsa Aleyhisselam indiğinde Mescid-i Aksa'da imam olacak mübarek zat diye geçiyor Or Buhari Müslim'de de geçiyor o itibarla ama Bunlar işte e, Bu Davud'da var Kütübü Sitte Altı kaynak diyoruz Bunda var Mehdi deyince Ama Buhari Müslim'de yok Diyerek inkar ederler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 Ha, hadislerin kaynağını sorabilirsin. E ben de sana kaynağını veriyorum. Bukhari diyorum, Müslüm diyorum. Bukhari'den ileri bir kaynak var mı? Müslüm dediğimi Bukhari mi? durmayan nerede durur? Cehennemin dibinde durur yani. Bu nereye gidecek yani? Adam durmuyor. Durmuyorsa ondan konuşmayın yani. Menlem yusaddik. Endelki tabi ve sünnetin, fa cevabı huellatuji be vetesküda. Ayet okuyorsun susmuyor. hadis okuyorsun durmuyorsa, onun cevabı diyor, cevap vermeyin, konuşmayın diyor yani. Çünkü bundan tartışmanın bir manası yok. Adam inkar ediyor, hadislerini inkar ediyor. Allah muhafaza buyursun. Biz hadislere imanı, Kur'an'a imanla eş tutuyoruz. Çünkü aminü billahi melaketi.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 o Kur'an'ın tefsirini bir de kim yaptı? Muhammed Mustafa yaptı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Öbür türlü peygambere lüzum olmazdı zaten Kur'an'ı Allah. Kabe'nin damına indirirdi. Hepiniz Arap'sınız. Kur'an'da Arapçadır. Alın okuyun derdi. Ben zellâ eleke zikr. sana Kur'an'ı indirdikse. İnsanlara Allah'ın ne indirdiğini onlara sen açıklayasın diye. Kur'an açıklayasın diye demiyor. Sen açıklayasın diye.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 Ama hadis ona 40'ta 1'i koyduktan sonra kimse onu oynatmamıştır. Sen orada zekat ayetine inanırsan da hadisteki 40'ta 1'i kaldırırsan zekat kal kalmış olur mu? He? Namaz ayetine inanırsan da 5 vakit olduğunu hadislerle ispat et. O hadisleri devreden kaldırırsan. Efendim o zaman o namaz hükmü kalmış olur mu? Kur'an'da namaz dursun, zekat dursun, haç dursun, oruç dursun.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 bu Davud diyorum dur, durmuyorsun. İbn Macet diyorum durmuyorsun. Buhari diyorum yok. Müslim diyorum yok. Ne diyeceğim sana? Ne diyeceğim sana? Ne okuyacağım sana? Senin imanı yok. Onun için Allah muhafaza buyursun. Sizin aranızda böyle insanlar olduğunu tahmin etmiyorum. Ama tabi civarda böyle insanlar çokça mevcuttur. Hem de camilerde, cemaatlerde, Mekke'de, Tekke'de, her yerde...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 ee, Buhari hadisinde ve beyname deccal ve كذلك izbahatullah el mesih ibnu meryem. Deccal durumda kuşatma yaptığında Allah Meryem oğlu İsa'yı aleyhisselam gönderiyor. Fezilun del minaret el beyda'i şarqiyye dimşk. Dimşk'ın yani Şam'ın doğu tarafında beyaz minarenin yanında iniyor. Bu e mesela hadis şerif Müslim'dedir.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 Beyan ediyor. Bak ne kadar meseleler mucize olarak zor ediyor. Beyaz minareden bahsediyor. Şimdi bunu İslam ansiklopedisinde efendim e, İslami eserlerde ansiklopedilerde bakıyorsun beyaz minare açıyorsun orada. işte Şam'da beyaz minare resmini de veriyor falan. Ondan sonra altına da diyor ki İsa oraya ineceğine dair rivayetler hurafedir diyor. E şimdi bir çuval inciri berbat ettiği.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 o vaziyette bu suretini tasvir ediyor. Öyle iniyor. Şimdi <gülüyor> İsa çamın erken fe yunadi seher vakti nida geliyor. İmsak vakti. Dünyaya ses geliyor. Ya ayyuhan Ma emna'ukum an tahrucu ila el Ey insanlar, mel pis yalancı sahtekar Deccala karşı çıkmanızın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 duası kabul olan İsa aleyhisselam işte bu şerefe eriyor. Bunun üzerine vezilu. Aişe bnu Meryem aleyhisselam İsa aleyhisselam iniyor ve يقول يا معاشر المسلمين yahmedu rabbakum ve subihuhu ey müslümanlar. Hamde tesbihe devam edin diye emrediyor. Elhamdülillah, subhanallah zikirlere devam edin. Çünkü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 ezan okuyun diyor müezzin ezan okuyor tüm Yahudi Hristiyanlar hepsi tabi ki İsa aleyhisselam döneminde tek din kalacak İslam'dan başka din kalmayacak onun için allah Teala ne buyuruyor ve im min ehlil kitabı illa layu'minen nebi kabele mevtih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 vakti efendim olacak İsa Aleyhisselam orada bulunacak Emevi camisinde fakat orası Şam Mescid-i Aksa'ya daha mesafe var sonra sabah namazında nereye gelecek Mescidi Aksa'ya gelecek namaz kâmet getirilmiş fe beynemâ imâmuhumul mehdiyyu imamları hazreti Mehdi Fakat katte gaddeme yusalli subh Sabah namazını kıldırmak üzere öne geçmiş. Kamet de getirilmiş. Hazreti Mehdi de tam önde İsa Aleyhisselam Kudüs'e geliyor. Cemaat var. Teracael Mehdi ve Kahkara diye terakkem Hazreti Mehdi e, mihraptan doğru geri geri çekiliyor. İsa Aleyhisselam imam olsun diye ve yuquallu Ya ruhullah tekaddem. Namaza niyet etmeyenlerden bazıları diyorlar ki Ey Allah'ın peygamberi. Buyur geç namazı sen kıldır. Diyorlar. Fekul yetekedem imamukum, Sizin imamınız geçsin diyor. Fel yusallibikum. O size namaz kıldırsın diyor. Ve Allah'ın İsa'nın elini Hazreti Mehdi konuşmuyor. Namaza niyetlenmiş. Konuşmadığı için fiili olarak geri geri gelerekten siz buyurun demek istiyor. Fakat İsa'nın elini ...Hazreti Mehmet'in iki omuzunun... arkasına e, arasına... ...koyaraktan... <gülüyor> ...buyur sen, sen geç diyor, kıldır... ...çünkü kâhmet senin için getirildi. Sana niyet kâhmet getirildi. Ben hesapta yoktum diyor. Ben şimdi geldim. İşte onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor... ...hadis-i şerifte... ...keyfe <gülüyor> izâne zelefîküm meryem'e... ...ve imamukum minkum... ...Meryem'in oğlu sizin aranıza indiği zaman... ...durumunuz nasıl olacak... O zaman imamınız sizden biri olacak diyor. Yani İsa aleyhisselam değil de imam kim? Hazreti Mehdi. Bu ne şeref bu ümmete ki? İsa aleyhisselam gibi kitap sahibi, ülül azim bir peygamber kimin arkasında kılıyor? Resulullah'ın ehlibeytinden beytinden o mübarek zatın arkasında cemaat oluyor. Hazreti Mehdi'nin de büyüklüğünü anlayın. فَيُصَلِّيْبِهِمْ <gülüyor> اِمَامُهُمْ İmam Hazreti Mehdi sabahı kıldırıyor. Feidansaraf, namaz bittiği zaman Kale Aleyhisselam, iftah. Orada kapısı var. Ben <gülüyor> ziyaret ettim o zaman. Elhamdülillah. Sonra şimdi bana <gülüyor> vize vermiyorlar tabii. O zaman o kadar meşhur değil idim. Pek çakmadılar benim ne olduğumu. Öyle bir gittik gezdik oralar, ziyaretleri yaptık. Bu hapis meselesi bizi biraz ele verdi. Sen Yahudilerin haline konuşuyor musun? Aman tehlike falan. İkinci defa işte biliyorsunuz cemaat hep hazırlandılar, benle gelecekler. Dediler ki bu varsa olmaz. Bunu oraya sokamayız dediler. Ben de hiçbir şey yok halbuki. Ya yani çocuk korkmaz benden ya. Ama adamlar beni bir şey zannediyor. Demek gelmesin diyorlar. O zaman nasip oldu gittik. Ee, Sahabe-i kiramları da ziyaret ettik ee, şeyin dibinde. Mescid-i Aksa'nın orada İsa A.S.'nın gireceği kapı şu anda mevcut. O kapıdan, Mescid-i çok kapılar var. O kapıdan iftah, aç kapı diyor Hazreti Mehdi'ye feeftehu kapıyı açıyor ve raeddeccal 70.000 Yahudi Deccal'ın arkasında 70.000 bin Yahudi duruyor. İsa Aleyhisselam ile karşı karşıya kullum züseyfin hepsi kılıçlı. Böyle 70.000 bin Yahudi onunla beraber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 Dünyayı bir felakete doğru adam götürür. Feşine takmış millet. Allah İslam alemini uyandırsın inşallah. Ev yur silah. Aleyhim silahakum. Ve kufvessilahum hankum. Üçüncü şık diyor. Seçim yapacaksınız. Allah size bir silah göndersin. Güç kuvvet versin size. Onların da hepsi kılıçlı muluşlu. Yahudiler tam tecizatlı. Yetmiş bin Yahudi deccalın arkasında.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 Müslümanlar Mescid-i Aksa'dan doğru onların üzerine inişe geçerler. Mescid-i Aksa biraz yüksektedir. Tepededir böyle. Fe etesellatun aleyhim onlara saldırırlar. Bunlar kaçıyorlar. Fe idânef ile iddeccâl iddeccâl İsa Aleyhisselam'ın öyle bir hali var. Fe lâ yehillu li kâfirin min rîh-i illa mat.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 daha onu okuyacağız. Önümüzdeki haftalar onun halleri daha anlatılacak. Onun dünyada baya işleri olacak. Böylece İsa Aleyhisselam Dettcal'ın peşine düşüyor. ben. kaçıyor. Dettcal ne demek anlattık. Dettcal'ı daha evvelki derslerde dinleyenleriniz iyice düşünün o Dettcal'ın gücünü. Ne oldu o Dettcal'ın gücü? Ne oldu? Büyü bozuldu.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 Ama o da ne zaman ineceğini tabii kaybı Allah bilir. Allah ona bildirmeden bilemez. Ne zamandır nedir? Diyor ki ya Allah ben şimdi zamanını bilmiyorum ama onu öldüreceğimi biliyorum diyor yani. Artık orada anlatıyor İsa Aleyhisselam ne yapacağım ne edeceğim. Hepsi belli. Bunların hepsi bak tarif ediliyor. Feydriku'nde bâbi lût eşşarkî lût Mescid-i Aksa ile Remle'yi duydunuz. Hala Remle geçiyor. Remle Mescid-i Aksa arasında e, efendim bir fersaklık e, mesafede lüt diye bir yer var. Hala o lüt orada. Mescid-i Aksa'da şimdi gitseniz lüt kapısı var. Gitten, lüt denen yer neresidir? Gidip gidebilirsiniz. Lüt orası. Yeri belli. Oraya kadar Mescid-i Aksa'dan kaçıyor. Lüt kapısında İsa Aleyhisselam ona yetişiyor. Yetişince ve yürüyduun el firar. Deccal'ın ordusu kaçış arıyor artık. Yahudiler bozguna uğramış, batıl bozguna uğramış. Kaçış yeri arıyorlar. Ve yuza yıkıl Allah onlara dünyayı dar ediyor. Ya işte o zaman efendim vakit öğlen namazı vakti. Sabah namazında geldi ya meslek Öğlen namazı vaktine denk geliyor. Şimdi mel'un Deccal kaçış çareci aradığı için efendim çare arıyor. O arada adama diyor ki, yanındaki bir adama diyor ki, "Ekimi sala, Kahmet getir, Kahmet getir." diyor. <gülüyor> Ulan sıkışan Kahmet getiriyor ya. <gülüyor> sıkışan Allah demeye başlıyor ya. Allah Allah. Zaten Yahudiler <gülüyor> bozguna uğramış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 Sahimiş gibi ağlayanlar vardır. Çok böyle. Adam sabaha kadar morali bozuluyor. Uykum kaçtı ya. Ulan ne oldu film sen? Allah Allah. Ne işin var filmler? Uykunu kaçıracak filme ne lüzum var ya? Korku filmi bilmem. Sınav seyrediyorlar millet. Enayi gibi. Ondan sonra da ağlıyor. Öbürü diyor ki ben biliyorum filmin sonunu ya. Yani. Ne oldu? Bu sen ağlama diyor. Bu diyor onu tepeleyecek diyor. Sen merak etme diyor falan. Oyna dayanamıyor ki ya. Şu andaki, roli, yani şu andaki durum bu diyor ya. Ya siz de diyorsunuz ki yani Müslümanlar çok zor durumda Amerika yavur ortalığı sarmış Size diyoruz ki bunun sonunu görüyoruz Allah'ın Resulü bize bildirdi biz size duyuruyoruz Üzülüyorsunuz üzülmemek elde değil Ben de sizden beter üzülüyorum Müslümanların acısına Dünyada bütün Müslümanlar zor durumda Ama sonu yaklaşmış mı arkadaşlar ya Sonu yakın inşallah Akıbet müttakilerin olacak İnşallah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 İlla entek Allah'da o şey. Allah her şeyi, dağı taşı, ağaç, kuyu konuşturuyor. La şecarun ve la hajarun ve la haytun ve la Ne ağaç, ne taş, ne duvar, ne hayvan illa kelamullah el Müslim. Ha Yahudi. Her taş konuşarak dile gelerek "Ey Allah'ın Müslüman kulu, burada bir Yahudi var arkamda gizlenmiş. Ta'ale fe gel çabuk keber diye hepsinin dile geleceği gün yaklaşıyor. İllel garkat. Ancak garkat ağacı yeni ismini biliyor musunuz onun? Mustafa Hoca var mı onun haberi? Garkat ağacı diye hadislerde geçiyor. Şimdiki adını bilmiyorum. Bu ağaç, Resulullah Haber Ceril cerilyavud bu Yahudi ağacıdır diyor. Allah Allah. Ne iştir ya? Hayvanlardan da var. Kertenkele meselesi. Gidiyor İbrahim Aleyhisselam'ın ateşini üfledi ya, körüklüyor. Daha iyi yansın diye. Şu gerdenkelenin yaptığına bak yani. İşte işte bu da öyle. Ağaç, ağacın yaptığına bak. İşte o ağaçta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 İsa aleyhissalatu vesselam, <gülüyor> onu tam, e, efendim, yaklaştığı zaman ona, o hemen ne diyor? Efendim, namaz, e, kâhmet getirdiğince deyince korkudan. Deccal bu sefer diyor ki, ya nebiyyallah, kadu kıymetissalâh, ey Allah'ın peygamberi, namaz, namaz, kâhmet geldi diyor, kâhmet. <gülüyor> namaz kılacağız. Diyor, feekûlu ya'du allâh.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 bir vuruyor ve deccalı gebertiyor. Zaten hadis-i şeriflerde efendim fe izâ nazor aleyh deccal zâbeke mâ yezûbul deccal da İhşâ aleyhisselâm'ı görür görmez efendim suda eriyen tuz gibi erimeye başlıyor. Hakkın karşısında batıl sönmeye başlıyor ve böylece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 Amel meselesinde, tatbikat olarak ne yapacağız? Deccal'dan kurtuluş. O zamana rastlayanlar için konuşuyoruz. Tabi bilmiyoruz gaybı ne zaman çıkar. Belki de bizim olduğumuz bir zamanda da çıkabilir. Yani bu gayba giriyor artık. Ama yaklaştığı kesindir. Bundan dolayıdır ki e, İbn-i Mace Hazretleri, Tanafisi'den işittim diyor. O da Muharibi'den işitti. Bu İbn-i Mace'nin hadis, ravileri. Rıdvanullahi'l-i Mecmain. Bak dikkat et.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 tavsiye ediliyor. Çöllere ve ıcrak köşelere, ıssız sessiz yerlere kaçmaları tavsiye ediliyor. Oralara Deccal'ın ıı, tesirinin ulaşmayacağı ve oralardaki insanlara bulaşmayacağı naklediyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> Yakında Müslümanın en kıymetli malı koyun olacak. Dağların başlarında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 Ne'ûzü çek meselesi. Kimse şeytana karşı, deccala karşı çıkayım da, bak ben onu ne yapacağım havasına, girmesin. Fitne çok büyük, fitne seni beni aşar yani. Ancak Kehf suresi, ama mecbur karşılaşılma oldu, kaldım bir yerde, o zaman 10 ayet Kehf başından ezberinde olsun ama ha. Öyle Kur'an açayım, nerede var mı falan ararken deccal seni işini bitirir yani. Ayetler 10 ayet Kehf suresinden ezberleyin. Rahmetli Hurşit Efendi adam idi. O bile bilirdi ya Mübarek adamlar nereden tutmuşlar biliyor musun böyle? O nereler mühimse oraları ezberlemişler işte. O ayetleri okumak lazım. E, Ubeyd İbni Ömer Hazretleri buyuruyorum. Hazreti Ömer'in oğlu. Hazreti Ömer'in bir oğlunun adı Abdullah İbni Ömer. Bir oğlunun adı Ubeydullah İbni Ömer. Abdullah Ubeydullah. Leashabenne deccale ekvamun Bak bak bak, şu hadis çok önemli. Bir takım insanlar deccalla beraber olacak. Ya kulun inne alemi sabu ve inne alemi alemen öyle kafir. Ya biz onu, onun yanında geçiniyoruz. Biz onun kafine kavur olduğunu biliyoruz. Ve lakin ya ama kıtlık var, kuraklık var. Bundan başka ekmek veren yok. Ne kulumun taağımi ve ne rahmi yaşayacak? O da, dedi ki cennet cehennem gibi dağlar yanında geziyor, yemekler içmekler.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 Veliyye billah Allah'a dayansın, Allah'tan yardım istesin ve gözünü kapayıp ateş diye görünen yerin içine girsin. Tekün aleyberden ve selama Resulullah teminatıyla, peygamber güvencesiyle sallallahu aleyhi ve sellem ateş diye girip gözünü yumduğunda İbrahim aleyhisselam'a serinlik ve esenlik olan ateş gibi ona da selamet olacak diyor inşallah. Tabii ki bunları bilmemiz, aktarmamız, nesillere bu ilmi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 Anneannemiz de yanında o da çok salih bir hanımmış. Ben yetişemedim. Fakat anlatırlar bütün dillere destan, takva sahibi bir hanım. Onları ona bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü Muhammed. hamduhu ve rasuluhu. Hediyemizi ulaştır ya Rabbi. Kabirlerini nureyle, makamlan cennet. Derecelerine aleyle. Burada cemaat oturuyorsunuz. Sizin de geçmişleriniz var. Kabirlerde yatıyorlar, hediye bekliyorlar. Bütün müminlerin müminat ruhuna bir hediye buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden ve resulü. Şahadetlerimizi isale ile yar ruhaniyetlerini haberdar eyle. Amin. Bir kul bir sadaka bir hayır yaparken diyor hadis-i şerif 70 şeytanın böyle iki çenesini zorlan açmadan bir sadaka bir kuruş veremez diyor. O verirken demek 70 şeytandan yani galip geliyorsunuz inşallah. Allah şeytanı mağlup eylesin. Amin sizlere cömertlik ihsan eylesin amin. Şimdi hepimiz günahkarız. Eee kullukum hattaun hepiniz hatakarsınız Buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem khayrul Günahkarların en hayırlıları çok tevbe edenlerdir. Onun için yağmur duasından önce istiğfar emrediliyor. Estağfiru rabbekum innehu kane Rabbinizden af isteyin. O çok affedicidir. Yursilis sema aleykum midrar. Size bol yağmurlar gönderir.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 biz kuluz. Ya, günahsız durmuyoruz. Allah'ımız fazl Kerem sahibi bize mağfiret vaad ediyor. Sen öyle buyurdun ya Rabbi. Af isteyin. Ben çok affederim buyurdun ya Rabbi. Biz de senden afı mağfiret istiyoruz. Cemil hatalarımızdan estağfirullah estağfirullah estağfirullah el-azîmellezî la ilâhe illâhû el-hayyel-kayyûme ve-etûbûle Cemil hatalarımızdan estağfirullah estağfirullah Astağfurullah Al-Azîm, Alâdî La İlahe İllâhu, Al-Hayy Al-Qayyûm, Atubû İle. Tüm kattalarımızdan astağfurullah, astağfurullah, astağfurullah. Al-Azîm, Alâdî La İlahe İllâhu, Al-Hayy Al-Qayyûm, Amin. Sûhbanû Rabbi Al-Wahhab. Rabbi'l Alamin.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 Onun gibi ya Rabbi senden istiyoruz. Amin. Allah Amin. Yağmur duası bike minen Ma min Amin. Ya tabii efendi duası, kitaplarda geçen dua efendim. Arapça olarak yapıyoruz. Amin. A'min. Allahum mesqina gaythan muhitha. Amin. Hayni amri amri'a. Amin. Ghadaqan ajilan ghayra ra'ith. Mujallilan sahhan tabaqan da'ima. Amin. Ghaithan, Amin Allahum mesqina muhitha. mughitha. Amin. Hayni amri amri'a. Amin. Ghadaqan ajilan ghayra ra'ith. Amin. Mujallilan sahhan tabaqan da'ima. Allah mescun al Geythen muhitha, hani Meryem muriya, qadqa ngajla, ghra raithin, mujallla, sḥḥan, tabqa, daima. Amin. Allah mescun al ve la tajalna min al qanıṭin. Amin. Allah ve la tajalna min al Ya arham rahimin, ya arham rahimin, ya rahimin. Ya Rabbi bu kadar kulların uzaktan yakından geldiler sırf Resulünün hadislerini sallallahu aleyhi ve sellem senin ilimlerini dinlemek için geldiler başka bir dertleri yok ya Rabbi. senin rıza için geldiler burada dua ediyoruz hepimiz birlikte bizi birbirine bağışla yarab. hepimizi sevgili efendi hazretlerimize bağışla yarab. hepimizi habibi edibi muhammed mustafa'na bağışla yarab. sallallahu aleyhi ve sellem sevgili efendi hazretlerimizin en büyük kerametlerinden birisi yağmur duas ettiği zaman mutlaka yağdırırdın yarabbi efendi hazretlerimiz aramızdadır yarabbi onun bereketiyle, onun himmetiyle onun dualarıyla tevesül ediyoruz sana onun dualarını aracı ediyoruz ya rabbel alemin o mübarek dostların hürmetine ya rabbi onu sevenler hürmetine ya rabbi onun dualarına bizim dualarda ilhak ederek ya rabbel alemin sen acilen fazlu kereminle hayırlı bereketli yağmurlar rahmetle ihsan eyle ya rabbi bolluklar bereketleri risal eyle ya rabbi Biz ümit kesenlerden eyleme ya rabbi barajları doldur ya rabbi Sellerden muhafaza eyle ya Rabbi. Hayır. Zarar vermeyecek şekilde kimsenin evini ocağını yıkmayacak şekilde ya Rabbi. Seller olmayacak şekilde yeterli kadar yağmur ihsan eyle. Hayır. Yeterli kadar e, bereket ihsan eyle. Hayır. Rahmetler Hayır. ihsan eyle. Hayır. Ya Rabbi biz senden af istedik e, ya Rabbel alemin sen bizi mağfiret eyle. Hayır. Lütfeyle merhamet eyle. Hayır dağılmadan anadan doğmuş gibi tertemiz eleyip peşinde ettiğin size bol yağmurlar gönderir vaadini ifa ile yar. Sen sözünü bozmazsın ya Rabbi. Ay. Biz sözümüzde duramadık ama sen sözünü bozmazsın ya Rabbi. Ay. Sen fazluk kereminle kabul etmeye layıksın ya Rabbi. Ay. Biz kabul olunmaya layık değilsek de fazluk kereminle kabul etme. Sen layıksın ya Bize yakışanı bize yapma ya Rabbi. Ay. Sen sana yakışanı bize yap ya Rabbi ve ya bu cemaate maddi manevi hepimizin işine gücüne darına yetiş ya Rabbi. Amin. Hepimize bolluk bereket ihsan eyle. Amin. Ailelerimizi yar eyle itaatken. Yavrularımızı kız erkek salihin salihata ile hak ile. Bizden yetişecek nesillerin hiçbirini ya Rabbi Deccal'a inananlardan eyleme ya Rabbi. Amin. Hepsini İslam'da sebat edenlerden eyle. Amin. Bir zerremizi kafir facir, münâfik fâsık kalka eyleme. Amin. Bizden bir zerre cehenneme nasip eyleme. Ey Allah'ım sen bizden geçeceklerden eğer deccal'a inanacak olan varsa o noktada neslimizi kes ya Rabbel alemin. Amin. Ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. Maddi manevi ne borcu olan ne derdi olan ne hastalığı olan varsa şu mübarek cuma gecesi hürmetine şu cemaatin hepimizin hayırlı muratlarımıza nail eyle. Amin. Umduklarımıza nail korktuklarımıza emin eyle. Amin diyetlerine harcahümden eyle. Amniar bu olan hatmi şerifleri, Yasin şeriflerinin nafit tahnileri sahiplerinden fazlu kereminle kabul e karineleyim. Hasıl Mecmuzi Evvelen bizzat Gazi hikayesine aç. Fi'ul usad fihm'l arasat Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve aziz latif şerif rüsaadetlerine ''Fe aniyem bir cümle peygamber an-ı ve rsul fi kâim aleyhim sallâvât mennâ hâdârâtın ervâhî d-dayîbelerine, âl-ezmâci d-dâirâtü b-mâhâtil mûmînîn, hulefâ-i râşidîn, ashâb-i güzîn, ansâr-ı muhâcirîn, tâbiîn, tâbiîn, tâbiîn, emme-i müçtehidîn, müfessirîn, muhaddîsin, f-kâkûrrââtu l-âhûfâz, ve bir i Hüsnan şeyhimiz İmam-ı Rabbani, İmam Masum Beylahr, Şahnakçı Bendalhatlar Muhammed Halil Ziyauddin Hacı Abdullah Mekki, Mustafa İsmet Garibullah, Büyük şeyh efendi Halilün Nurullah Bendalhatlar Bezzedefendi, Hüseyin Şeyh ve Şerif Kul Şeyh ve Ahmed Bendalhatlar Şeyhün Nuruhruyünadi Aliullah el Hacı Aliül Haydelle Kıskavi ve Türk aliye ve isimler analarımızdan babalarımızdan ebeveydad, komşu ve yaranlarımızdan taldir ve bu cemaatin geçmişlerinden minin minatler vahine ve kafeli iman vahine. Khasaten geçen sene bu gecede rahmetine ısmarladığımız kıymetli dedemiz Cahit Öncer Efendi'nin ve eke, e, eşinin e, anneannemizin ruhuna hediye eyledik. Şu anda isal ile ya Rabbi, Amin. Ruhaniyetlerini haberdar eyle ya Rabbi. Amin, Amin. ya Rabbi. Bizlere de böyle hediyeler arkadan okunmak nasip eyle. Amin. Kıyamete kadar ya Rabbi, alemin ocaklarını Kur'an ve sünnet ocağı üzere ipka eyle ya Rabbi. Amin, buhar medet ve yasin. Selamün ala al ve alhamdulillahi Rabbi alemin La şerfı Nabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallamı ve sallama Şakna. Kafetem ve tafelim. Xalim Zaydi abi ayub elancarı ve la Muhammadu asallim. Jami ashabı Rasulullah Medveni fi jwan la ruh. Fatih Sultan ve Sultan Kan Sultan la. Jami esslatıni arspani ve la ruh. Sheikhul Islam ismail Efendi el Müslimîn